Belhamdulillah, vassallatu vassala muala Rasulillah. Kimsin sen? Bunu hiç sordun mu kendine? Nereden gelip nerelere gidiyorsun? Şu an durduğun yer senin için neresi? Sen alemlerin Rabbi olan Allah'ın eserisin, özelisin, güzelisin. Şimdi şöyle bir çevrene bak. Seni kim tanır? Peki ya kim bilir seni? Ne organların, ne içinde yaşadığın dönüp duran şu dünya. Hiç kimse, hiçbir şey bilmez, tanımaz oysa. Ama sen her şeye muhtaçsın. Hiçbir şey elinden gelmiyor. Ama Onca şey senin hizmetinde. Sadece sen farkında değilsin. Şöyle bir gökyüzüne bak. Göremediğin şeyleri de hayal et bilimle. Güneşten aya kadar, Buluttan yağmura, Topraktan ağaca, O ağaçlardan çiçeğe, Meyveye kadar. Farkında mısın? Dağlar, Denizler, ırmaklar, her şey bir gaye içinde ve bir görev içinde. Bil bakalım kimin için? Bunca nizam, bunca kainattaki yaratılan. Sence kimin için? Peki ya sen neyin peşindesin? Öyle ya. Sen neredesin? Bu alemde görevin ne? Dünyanın güneşin etrafında dönüyor olması, ilkbaharda çiçeklerin büyüyor olması, toprağın yağmura ihtiyacı. Bunlar acaba ne için, kimin için ve sen ne? Nereye gidiyorsun? Sen başıboş değilsin. Senin de bir gayen, hedefin olmalı. Yağan yağmur kadar, en azından dönüp duran şu dünyanın gayesi kadar. Seni bilen, seni görüp gözeten ve seni seven var. Keyfine göre davranamazsın kafana göre takılamazsın. Her şey etrafında anlayabildiğin veya anlayamadığın belli bir plan ve düzen içinde tıkır tıkır işlerken sen gayesiz, idealsiz kalamazsın. Başıboş yaşayamazsın. Farkında mısın? Belki de senin dışında bu alemdeki küçüğünden büyüğüne Canlısından cansızına kadar her varlığın bir görevi var. Bunu görüyorsun. Hiçbir şeyin başıboş bırakılmadığının farkındasın. Peki senin bir görevin var mı? Onun farkında mısın? Seni annen ve baban yapmış olamazlar. Çünkü onlar da senin gibi yapılmış ve yaratılmışlar. Daha başka düşün. Şöyle, eline bak, gözüne. Göremediğin organlarına, bilimin açıklamalarıyla bak. Parmaklarının üzerindeki incecik deriye bak. O deriye dokunduğun güzelliklere de bak. Gözünle gördüğün o kocaman dünyaya, o küçük siyah noktadan, bir defa daha bak. Bak ki, sadece yaratılanı değil, yaratanın bin bir isimlerinin, onların üzerindeki tecellilerini gör, göre bil. Evet, sen bir anne babanın çocuğusun, ama ondan öten var. Seni yokluktan, Varlığa çıkaran var. Sana hayat ve ruh veren var. Sen tüm kainatı ve seni yaratanın eserisin. Celle Celaluhu. <Gülüyor> ve sen unutma. Senin organlarını, hücrelerini milimetrik hesaplarla en inci ayrıntısına kadar bilen, senin ruh dünyanı da, o dünyanın içinde yaşanan duygularının da farkında, seni işiten var. Bir an onsuz yapamayacağın havayı, ihtiyacın olan sayısız nimetleri, her şeyi ve kalbinde sevgiyi yaratan, Eşi ve benzeri olmayan bir Allah var. Azze ve Celle. Sen onun eserisin. Bana ne bunlardan diyemezsin, geçip gidemezsin. Senin de ne kadar kaçsan da şu dünyada bir görevin var. Kadın olsan, erkek olsan, şuralı buralı olsan değişmiyor. Bu dünyada hiçbir varlık kendi görevini kendisi belirlemiş değil ve hiçbir şey tesadüf değil. Aklı olmayan, şuuru olmayan bir arı sen yiyebil diye, sen bitkileri koklayabil diye kısacık ömrünü sana hizmete adıyor. Bunu gör. Sana karşı bir sevgisi olmayan, bu hislerle donatılmamış, vızıldayıp duran arılar var hayatta ve sana hizmet ediyor. Arıların başka işim yok? Kısacık hayatlarında neden kendilerini düşünmüyorlar? Sen arıdan daha değerlisin senin de görevinin olduğunu bulmalı, bilmeli ve öğrenmelisin sen varlık dünyasının yaratılmışlar arasında göz bebeğisin sen kimsin? ve bilmelisin ki hayatta zorluklar var ama senin örneğin bu zorlukları hayatı boyunca yaşayanlar olmalı. 90 yaşına gelmiş, neredeyse 80 küsur yaşında, Rabbinden bir çocuk istiyor. Ya Rabbi bir evlat ihsan eyle. Ümitli İbrahim aleyhisselam, samimi. O yaşına gelmiş, ama istiyor. Bugün İbrahim aleyhisselam bu akılla, bu duyguyla hareket etti ve sen hastayım, iyileşemiyorum diyemezsin. Ben şu yaşa geldim, evlenemiyorum, evde kaldım diyemezsin. İş bulamadım, işsiz kaldım diyemezsin. Evlenemedim, evlensem de zaten geçinemem diyemezsin. Babam çok konuşan, annem çok surat asan birisi, ben onlarla geçinemem, yaşayamam diyemezsin. Çünkü sen ümitli olmalısın. Onlarca sene sürse dahi bekleyecek ama ümitsizliği son anda bile düşmeyecek olansın böyle bir umut taşımanın nimetini o İbrahim aleyhisselam en sonunda kainatın efendisi Resulullah buyurun sallallahu aleyhi ve sellem efendimize dede olmak nasibiyle görmüştü sen de duanın değerini ki duaya değer verenin değerini Bilmelisin. Ya Rabbi, Ya Rabbi deyip de, Titreyen bir kalple, Gecenin bir vaktinde, Dizlerini seccadeye çöktürmüş, Avuçlarını açmış, Bir taraftan gözün kapalı, Boynun eğikken, Ya Rabbi dediğin duaları, Bir duyanın olduğunu, Bilmelisin. İbrahim aleyhisselam dedik. Peygamberlerin hayatları bir roman değildir haşa. Kur'an-ı Kerim'de yer almaları ders almamız içindir. Örnek olduğu içindir. Bugün evde kalmaktan ya da üniversitede istediği yeri bölümü kazanamadığı için Hayatının bittiğini zannetmekten korkmamayı, umutla bakmayı öğrenmen için bu örnekler veriliyor. Sevdiğim insanla kavuşamadım deyip de hayata küsen ve ona verilen nimetleri ıskalayan bir genç olmamalısın. Hangi dert, hangi yaşanan keder, hangi yaşadığımız o dev sıkıntılar... Hangi geçimsiz karı kocalar Allah'ın bilgisi dışındadır? Allah'ın rahmetinden, yardımından daha büyük bir mevzu, daha büyük bir konu, daha büyük bir ayrıntı olabilir mi dünyada? Sen gerçekten kimsin? Hiç sordun mu kendine? Ben kimim? Rabbime karşı görevim ne? Ben buradan nereye gideceğim? Bir yere gidildiği belli. Bunca düzenin olduğu bir yer boşuna değildir. Peki nereye gideceğim? Eşi ve benzeri olmayan Allah'a inanıyorum Celle Celaluhu. Peki benden istediği nedir? Bana verdiği nimetlere nasıl şükretmem lazım, benden nasıl bir kul olmamı istiyor beni yaratan, bunun cevabını öğrenmeliyim. Ve nasıl olsa ben cennete gideceğim diye, bunun rahatlığında da olmamalıyım. Asr-ı Saadet'te yaşanmış bazı hadiseler var, yine ders niteliğinde. Sahabenin meşhur zahit ve abidlerinden Osman bin Mazun radiyallahu an Medine'de vefat etti. Ümmü Ala isminde bir kadının evinde. Bu kadın vefat ettiği zaman Osman bin Mazun radiyallahu an ey Osman dedi. Şehadet ederim ki şu anda Allahu Teala sana ikram etmektedir. Yanında kim var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müdahale etti Allah'ın ona ikram ettiğini nereden biliyorsun deyince kadın irkildi utandı korktu acaba böyle değil mi Osman bin Maz'un'un sonu nasıldı diye vallahi bilmiyorum ya Resulallah dedi böyle deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ikazda bulundu. Bakın Osman vefat etmiştir. Ben şahsen onun için Allah'tan hayır ümid etmekteyim. Fakat ben peygamber olduğum halde bana ve size ne yapılacağını yani başımızdan ne gibi haller geçeceğini bilmiyorum. Bu geçen, bu hadisi şerifte ümmü ala diyor ki: Vallahi bu hadiseden sonra hiç kimsenin geleceği, ahireti hakkında bir şey söylemedim. Peygamberler dahi bunun derdinde ki onlar daha yakınlar Allah'a Celle Celleluhu, daha çok korkuyor. Daha çok ümit var oluyorlar. Ey kardeşim! Başta söyledik ya, nereye bu gidişin, bugüne kadar düşünmediklerini, ne zaman düşünmek istiyorsun? Ne zaman vicdanının, haydi, haydi artık dediği o sese kulak vermeyi düşünüyorsun? Vaktin tık, tık, tık ilerliyor. Ve sen, Git ki de ölüme yaklaşıyorsun. Güvenme kendine. Allah'ın ile Celle Celaluhu, iblisin seni kandırmasına kanma. Peygamberler ve onların müjdeledikleri dışında, hiç kimsenin son nefeste imanla gidebilme teminatı yoktur. Şu an etrafta gördüğün her insan, ben, sen, göremediklerimiz Nefes alıp veren her insan ve bizden önce toprağa teslim ettiğimiz insanlar. Peygamberler ve açıkça hadiste belirtilen zatlar dışında kimse bilmiyor. Kur'an-ı Kerim'de, hadisi şeriflerde cennete bir karış kala, düşünün mesafeyi bir karış kala, İlahi azaba çarptırılanlar veya bunun aksine cehenneme çok az bir mesafe kalmış cehenneme düştü düşecek bir karışkala o ilahi rahmete nail olanlar anlatılıyor sen söyler misin nerelerdesin levh-i mahfuz var gerçek kitap denir. Her şeyin yazıldığı acaba orada neredeyiz? Belam bin Bağra hesabı ne kadar alim bir zattı. Karun, Allah Teala'nın kendisine birçok ihsanda bulunduğu takva sahibi biri olarak biliniyordu. Üstelik o zaman Tevrat'ı en iyi okuyan ve anlatan, tefsir eden kişiydi Karun. Bugün Karun dediğimiz zaman sadece ne kadar zengin olduğu, zenginliğiyle beraber şımardığı, yaşayan bir kibir örneği haline geldiğinden bahsediyoruz. Ama zamanında böyle değildi. Allah'ın bir imtihan olarak kendisine hazineler dolusu servet vermesi, onu Allah'a yaklaştırması gerekirken uzaklaştırdı. Ve sonra... Dayanıp güvendiği hazineleriyle birlikte yerin dibine gömülerek helak oldu. Bugün gayelerimizi bir kez daha düşünmek zorundayız. Bu gidiş nereye? Şu kadar ilmim, bu kadar param, şu kadar arsam, şu kadar etrafımda insanlar. Sahip olduğun ve hoşuna giden her ne varsak. Hepsinin toplamı bir Karun etmiyor maddi manada. Şu kadar bilgiliydim, hepsini toplasan birçoğumuzun belki Karun kadar bilgili değiliz. Ama neden bu kendimize bu kadar güvenişimiz ve kendimizi cennette görmemiz, bu rahatlığımız? Halid-i Bağdadi Kuddisesirruhu ne diyor? Son nefeste kardeşim, kimin kurtulacağı bilinmez. Nice fasık denilen, facir denilen insanlar var ki, kamil velilerden olmuş, tevbe etmişler ve nice salih insanlar da vardır ki gördüğümüz, aşağıların en aşağısına düşmüşlerdir. İnsan Rabbine, Rabbine, yaklaştığı oranda o kadar kendisinden korkuyor. Bu yaklaşma mekan yaklaşması değil. Çünkü mekandan münezzeh. Ahiretleri hakkında Allah'ın teminat verdiği peygamberler düşünün sıradan insanlar değiller. Onlar da hem korkuyor hem de ümit ediyorlardı ve Allah'ın rahmetine sığındılar mesela İbrahim aleyhisselamdan örnek verdik bugün ya candan maldan evlattan imtihan edilmedi mi Allah'ın halili dostu unvanı kendisinin aleyhisselam ya Rabbi kulların diriltilecekleri gün beni mahcup etme diye niyaz etti ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş gelecek bütün günahları bağışlanmış olduğu halde günah işlediğinden değil. Zaten işleyemiyor ismet sıfatı var peygamberlerin böyle olduğu halde geceleri sabahlara kadar birçok defa gözyaşları içinde namaz kıldığı bilinir. Aşere-i mübeşşere hepsine selam olsun. Kimdir onlar? Dünyada. Cennette müjdelenmiş sahabeler. Ve onlardan hiçbiri nasıl olsa ben cennetlik oldum. E bu haberi kim veriyor? E peygamberimiz veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki ben o on kişiden biriyim. Sokaktaki her insandan daha üstünüm. Nasıl olsa Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yalan söylemez, ben cennetliyim diyerek tembellik göstermediler. Gurur ve rehavete kapılmamışlar. Aksine o haberi aldıktan sonra bu güzel bilgiyi daha da gayretli olmuşlar. Daha da tevazu halinde bir hayat sürmüşler. Yine sahabenin bilinen zatlarından Selman-ı Faresi radiyallahu anh. Öyle örnek ki kendisi Ensar ve muhacirler Ensar hayır demiş bizdendir Muhacirler hayır Selman bizdendir demişler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kendisi Yaratılış bakımından zaten Ne kadar Halimselim bir insan Gönlü ne kadar yumuşak Tertemiz Buna gönlü razı olmadı Ne buyurdu? İki grubun arasını bulmak için Selman bizdendir. Ehli Peki bunu duyan Selman radıyallahu anh hem ensar paylaşamıyor, muhacir paylaşamıyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizdendir, ehli Ne kadar insanın mutlu olacağı bir şey bu. Ama büyük bir tevazu içerisinde mahfiyet içerisinde yaşamış yüreği daima ahiret endişesiyle titremiştir nitekim bir kişi Hazreti Selman'a geliyor radiyallahu anh sen diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabisi misin ne kadar kolay bir soru değil mi sizce ne cevap veriyor tekrar ediyorum sen Resulullah'ın aleyhisselatu selam sahabisi misin cevap bilmiyorum Allah Allah gelenler şaşırmışlar acaba demişler yanlış birisine falan mı geldik tereddüt ediyorlar sonra anlatıyor Selman radıyallahu an ben Resulullah'ı gördüm aleyhisselam. onun meclisinde bulundum evet ancak Allah Resulü'nün asıl sahabisi onunla birlikte cennete girebilen kişilerdir Bizim gidişimiz nereye? Bu yolculukta azığımız nedir? Kendimize bu kadar güveniyor olmamızın, diğer insanlara tepeden bakıyor olma cesareti buluyor oluşumuzun sebebini araştırıyoruz. Sahabe-i kiram onlar sadece isimde değil, lafta değil, özde hayatının tam ortasında tüm ağzından çıkanları uygulayabilen insanlardı. O yüzden övüldüler. Lakin kendilerini kurtulmuş görmeyip kullukta gayreti bırakmadılar. Hiçlik, acziyet hissiyatı içinde kulluğa devam ettiler. İşte bizim en önemli hatalarımızdan bir tanesi, Hayat yolcuları olarak, bizden önceki yolcuların hayatlarına, o yolda başlarına neler geldiğine ve bu yolun sonunda ne olduğunu anlattıkları o derslere gözümüzü, kulağımızı kapıyor olmamızdır. Hepsinin son nefes endişesi vardı. Acaba bizim kaçımızda bu var? Kaçımızda kitap ve sünneti yaşama gayreti var. Yusuf aleyhisselamın duası gibi. Ey Rabbim, beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat. Bizde bu niyazı dilimizden düşürmemeli değil miyiz? Hangi makamda olursan ol. Adın, ırkın, bankadaki paran veya yaşadığın parasızlığın, evinin kira oluşu veya triplex bir villada oluşun, kadın veya erkek, boyunun uzun kısa olması, ömrünün uzun veya kısa olmasının bir faydası, birbiri bakımından üstünlüğü yok. Kendimizin de, başkalarının da akıbetinden, geleceğinden haberimiz yok gelin bu hususta boynumuzu eğelim Rabbimizin rahmet mağfiret ve inayetine sığınalım Ya Rabbi ne olur akıbetimizi hayır eyle Amin İşte kardeşlerim hayatın bir manası olmalı. Boş şeylere, artık harcayacak bir vaktimiz olmamalı. İnandığı yolda, yeri geldiğinde, tek başına kalıp da, olsun tek başımayım ama, benim Rabbim var diye, dimdik yürüyebilmeli insan. Sadece, kendi başarısını değil, başkalarının başarılarını da görmeli ve en az Allah yolunda hayırlı bir işte kendi başarısı kadar diğer insanların da başarısına sevinmeli maşallah barakallah demeli hiçbirimizin bu zamanı geriye alma imkanımız yok ama bugünden sonra şu yayından sonra bu kayıttan sonra hayata yeni bir bakışla devam etmek mümkün. Geçmişin hatalarından ders alıp yeniden hayatı formatlayarak, yeni bir şeyleri ekleyerek, belki yer değiştirerek, hayatımızdan yanlış olduğunu bildiğimiz şeyleri çıkararak yeni başlangıçlar yapabilmemiz mümkün. Hayat aslında küçücük bir karede gizli. Bizim için çok ileride dediğimiz o yıllar aslında yanı başımızda sadece bunu algılayamıyoruz. O kadar koşturmamız gereken bir hayat var ki karşımızda, bitirmemiz gereken, yoluna koymamız gereken işlerimiz var ki, bu koşuşturmanın arasında unuttuğumuz, o küçücük bir an belki sizin için, şu an. Duyduğunuz şu cümleler. Muhteşem bir hayatın içine doğru yürüdüğünüzü belki şu an anlayabileceksiniz. Evet, bu anlatılanları belki bir milyon defa duydum, e zaten hepsini biliyorum ama an bu anmış diyeceksiniz belki de ve şu hasbi halimizin başında paylaştığım soruyu tekrar müsaadenizle soruyorum. Niçin yaşıyorsunuz bu hayatta? Bu hayatın sizin için bir anlamı var mı ve nedir? Sormamız gereken soru bu. Hayat tüketilmek için ya da böyle buruşturup buruşturup çöpe atmak için verilen bir sayfa mıdır? Öylesine yaşayalım, yiyelim, içelim, gezelim, hoplayalım, zıplayalım, tartışalım, yaşlanalım, ölelim. Bu mudur? Hayatı anlamlı kılmak için yeni bir başlangıca ihtiyacın var. Bunu çok iyi biliyorsun. Şu an yanında kimse yok ve yalnız kendinliyorsan demek istediklerimizi çok iyi anlıyorsunuz. Artık yolun sonundayız. Bugüne kadar yaşadığınız, tattığınız lezzetler, mutluluklar, kırgınlıklar, Korkular, heyecanlar, gözyaşları, yediğiniz yemekler, uyuduğunuz geceler, gözünüzün gördüğü her şey hepsini toplayın ve şu soruya lütfen cevap verin. Bu zamana kadar kaç seneniz geçtiyse size ne kadar geldi? Örneğin 30 yaşındasınız akıl bali olduktan sonraki hayatınızı düşünün, işte 15-17 yıl size ne kadar geldi? Kaç tane yemek tadı ağzınıza geldi hatırladınız? Kaç gözyaşınız aklınızda? Sağa sola gittiniz, piknik yaptınız, şehirler arası yollardasınız, uçağa bindiniz, gemiyle gittiniz bir yerlere. Bugün tüm hayatını aktar desem, bir A4 kağıdı versem 50 sayfa ne kadar doldurabilirsiniz? Evet bunu hatırladım. Bir günde bunu yapmıştım, şunu yemiştim diye. Eninde sonunda bitecektir. İşte uzun gibi gördüğün ama 3-5 sayfa A4 kağıdına yazamadığın hayatın toplamı kadar bir ömrün olmayabilir ileride. O yüzden Hayatı artık anlamlı kılmak ve Allah adına yaşamak için sana bir fırsat daha verildiğini düşün bu akşam. Gönlünü, yüreğini bu yola koyanın kim olduğunu, senden neleri istediğini ve seni niçin yarattığını. Ayrıca senin ne kadar sevdiğini hisset. Yusuf aleyhisselam dedik az önce. Neler yaşadı? Peygamberler tarihini aktarmaya çalıştığımız programlarda birçoğunuz duydunuz. Büyük sevdaların olduğu yerde büyük imtihanlar, zorlu mücadeleler var. Ne kadar kalite, o kadar bela. Ne kadar imtihan, o kadar derece. Yani ne kadar ekmek, o kadar köfte. Peygamberler, işte senin benim gitmeye çalıştığımız, ikide bir şikayetçi olduğumuz bu yolun en zirvesindeki örnekler söylediklerini yaşayanlar, ellerindekini paylaşanlar ve hayır yolunda koşturup duranlar. İnsanın değeri, önem verdiği şeye göredir. Sen neye değer veriyorsun? Ve insanın o kadar çok şeye ihtiyacı vardır ki, ama en önemli ihtiyacı, Allah'a olan ihtiyacıdır. Bazı ihtiyaçlarımız ötelenebilir. Bugün yemekte şunu yeme ihtiyacın vardır. Tamam. Uykuya ihtiyacın vardır. 3 saat. Yeri gelir 5 saat bunu ilerletebilirsin. Ama bazı ihtiyaçlarım vardır. Sonraya bırakamazsın. Yemek yemeyi bir gün ötelersin. Cenaze vardı, yoldaydın, şuydu buydu. Peki ya hava? Havaya ne kadar dayanabilirsin? Hiçbir şeyle mukayese edilemeyecek Allah Teala'nın bizim için en önemli ihtiyaç oluşu. Nefesten her şeyden öte insanın yolculuğu kısadır ama ebedi bir yolculuktadır insan onun için önemlidir yola çıkmak yolda olmak kendisinin farkında olmak kendisini bilme çabasıdır insanın ve birimizi açıklayan denizlere hasret bir damla su olmanın dayanılmaz coşkusunu gidermek isteyen insan cevabı sadece Allah Teala'da bulur. İnsan cennete çağrılır ve bu yoldaki engelleri anlatır Allah Teala. Hiçbir surede ve ayrıntılı olarak ayetlerde dünyaya cennet nazarıyla bakılmaz. Tam tersine hep kullarını uyarır Rabbimiz. Dünyadaki yolculuğumuz bizi yeryüzünden çok ötelere, cennete götürüyorsa, elbette bu yolda nasıl ilerleyeceğimizi bilmeliyiz. Mesnevi de geçiyor. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur olur, ve ne de kaybettiği şeye mahzun olur. Çünkü dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor dünyayla. Yani sen de yolcusun. O zaman kritik bir soru. Senin neye ihtiyacın var? Hepsini saysak, Belki bir saatten fazla sürer o maddeleri saymamız. Ama en önemli ihtiyacımız Allah Teala. Onu tanımaya, sevmeye ve bizden istediklerine odaklanmak. İhtiyacımız bu. Anlayamadığımız ya da bazen gözden kaçırdığımız noktalar var. İşte bu kulluk görevini yerine getiren insanlar olarak bizim en önemli problemimiz belki de imtihanı anlayamamak. Meşakkatsiz, problemsiz bir hayatı ve sıkıntı çekmediği bir ömrü isteyenler, böyle bir hayatı arzulayanlar baştan kaybetmişlerdir fakirlikten korkmayın. Tembellikten korkun. Bir üniversite sınavında istediğiniz bölümü tutturup tutturamayacağınızdan değil, çalışmamaktan korkun. Ölümden korkmayın. Ölümü yaratandan korkun. Gelecekten korkmayın. Bugünün Allahu Teala'sı Celle Celaluhu Geleceğin de Allahu Teala'sıdır. Allah birdir. Geçmişte de, bugün de, gelecekte de. Gelecek endişeni bırak. Allah'a sarıl. Bağlan. O'nun kulu ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna elinden geldiğince, dilin döndüğünce, aklın erdiğince, Rabbin izin verdiğince yanaş. Ve şunu bil ey hayat yolcusu. Şeytan birçok yerde tecrübeler edilmiştir. Senin yolunun belli yerlerinde farklı kılık ve kıyafetlerle durur, sana arkadaşlık eder. Şeytan üzerinde ''Ben bir şeytanım'' yazılı bir pankart veya tişörtle kendini belli etmez. Bazen senin en sevdiğin arkadaşın olur. Liseden veya mahallenden. Bazen sosyal medyada izlediğin bir kişi oluverir. Onun diliyle sana bir şeyler anlatır. Çünkü şeytanın kandırdığı insanlar, Artık şeytanlaşmış olurlar. Kardeşlerim, bugün, yarın ve sonraki gün kavramlarını iyi değerlendirmemiz lazım. Dünü bilmeden, bugünü yaşamak, yarınlara plan yapmak o kadar acı ki, Anneler babalar umutsuz çocuk yetiştirmemeli. Allah'tan çok yaptırdığı sigortasına güvenen çocuk yetiştiren bir anne baba kıyamet gününde pişman olacak. Evladına nasıl bir rol model oldu? Adem aleyhisselamın çocuğu olmaktan çok diploması olduğuna sevinen bir genç yetiştirmek en büyük kayıp da oysa. Babasının malına güveni, Allah'ın rezzak sıfatına güvenden fazla olan bir genç, yaşayan bir ölüdür. Kardeşlerim, gece karanlığında bir balina karnında kalan Yunus aleyhisselam, bitip tükendiğine düşünmemiş, ellerini Allah'a açmış ve sadece, Ondan bir kurtuluş dilemişti Celle Celaluhu. Musa aleyhisselamın yaşadıkları, Eyüp aleyhisselamın yaşadıkları da farklı değildi. Sonuç olarak aynıydı. Sen bir peygamber değilsin, evet. Ama onlar da bir insandı. Onların Rabbi Celle Celaluhu seni böyle yarattı. Ve sana verdiğine göre seni deneyecek. Derya büyüklerimiz Allah Teala dağına göre kar yağdırır evladım. Taşıyamayacağı bir yükü kuluna vermez bir başka manası. Sen zannetme ki onlar peygamber olduğu için onların yaptığı hal ve hareketler imtihanlar bize verilmeyecek. Veya sen çok güçsüzsün hayır dengeli gidiyor Rabbimiz bize zulmetmiyor. O Yunus aleyhisselam, o Eyüp aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve diğerleri. Bizim için şöyle bir örnek olmalı. Bugün, annesi hasta olduğundan, diyelim yemeği hazır bulamayan, sabahleyin tostu hazır edilmediği için, bütün dünya üzerine geliyor, bu hayat çekilmez zanneden bir genç nedir sizce? burnunda çıkan bir sivilce yüzünden üç gün dışarı çıkamayan bir kardeşimiz kocası ona öf dedi hanımı belki bir olay oldu bilemiyoruz sebebini suratı asık diye dünyanın en problemli en berbat hayatı kendinde zanneden insanlar olduk yoğun bakım odalarında hastahanelerde ve dışarıda o hasta yakınlarını bekleyen insanların çektiğiyle küçük defek şeyleri büyütüp de neden şu perdeyi almıyoruz evimizi veya neden sen bana böyle baktın diyen insanın derdi bir değildir. Toplasanız hepsi derttir ama derdin içinde dert vardır. Müminlerin örnekleri bu dertler konusunda peygamberleridir aleyhümüsselam. İman edilmek üzere apaçık üzerimizde durmaktadırlar. Kafayı kaldırıp bakmamız yeter. İman teslim olmak demektir. İşine geldiğini alıp işine gelmediğini bırakmak değildir. Allah'a teslimiyetin gereği de her şartta, her durumda boyun eğmektir. Hiçbir katkımızın, hiçbir bu konuda çabamızın, faydamızın olmadığı bir dünyada yaşıyorken, acaba biz nasıl bir söz hakkı sahibi olacağız bu konuda? Allah Teala bizi hayırla yaşatsın, hayırla öldürsün. Kaybolan bir eşyamız için üzüldüğümüz kadar ömrümüzden kayıp giden günler içinde üzülüyor muyuz? Önemsiz bir eşyamızın kaybolmasından bile üzüntü duyuyoruz. Geçip giden şu geride bıraktığımız o ömür içinde aynı şeyleri hissedebiliyor muyuz? Yoksa artık bunları hiç düşünmez mi olduk? Alıştık mı hayata? Günlerin geçişine ardı ardına alıştık mı yoksa? Oysa geçen günler değil, ömrümüzdü kardeşlerim. Sermayemizdi. Ve şu yaşınıza kadar bir düşünün, nelere üzüldünüz? Nelere? Komşuya, kocaya, hanıma nelere? Beş paraya değmez şeylere kederlendik belki de. Bu nasıl olur dedik ya. Ama akıp giden ömrümüze hiç üzüldük mü? Ömür, yaşamak ya da tamamlamak zorunda olduğumuz bir zaman dilimi değil. Bir saat, iki saat şurada durmam gerekiyor. Veya sekiz dokuz saat bir mesaim var. Görevliyim, görevimi bitireyim gideyim. Bu değildir ömür. Her şey gibi o da bir emanettir. Gün gibi, gece gibi, ay gibi, sene gibi, her nimet gibi ömür de bir nimettir. Emanettir. Oldu bitti. Öldü gitti. Bundan ibaret değildir hayatımız. Allah bensiz olur ama ben Allahsız olamam. Celle Celaluhu diyebilmektir yaratanının adını yürekten söyleyebilmektir tüm kainata herkesin anlayacağı şekilde şu güzel dine davet etmeye çalışmaktır bu dünyaya kimin gönderdiğinin şuuruna varabilmektir yaşadığının belki de farkına varmaktır Ömür kitabından yeni bir sayfa açmamızı bekler bizden doğan bir gün. Hayata yeniden doğmamızı, yeniden başlamamızı bekler bizden her yeni gün. Ömür dediğimiz nimet işte bunun için kıymetli. Hayatın gayesi, hayatın kendisi değil daha da ötesi. Hayatın amacı, hayatın ve ömrü, onu verenin yolunda kullanmak gaye. Allah hepimize hayırlı bir ömür, hayırlı bir ölüm buyursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.